Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Bakara suresinin 49, 50, 51, 52 ve 53. ayet-i kerimelerinin manasına bakacağız inşallah. 49. ayet-i kerimede yüce Rabbimiz O izneceynakum min alifiraun yesumunukum suu'al azab. Yedbihun ebna'akum ve yastahyun nisa'akum ve fi zalikum bala'un min rabbikum Şunu da hatırlayın ki biz sizleri Firavun'un azabından koruduk. Bu hitap İsrail oğullarına, Yahudilere, Musa'ya iman etmiş olan insanlara, Firavun'un zulmünden Allah'ın kurtarmış olduğu insanlara. Yüce Rabbimiz diyor ki, şunu da hatırlayın. Biz sizi Firavun'un azabından koruduk. Firavun ki o ve ahaliyesi yesumunekum el azabe sizlere azabın en kötüsünü tattırıyorlar. Sizlere sizleri azabın en kötüsüne çarptırıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Bu azaptan örnekler veriyor Allahu Teala. Üdebbihun ebna'akum Erkek çocuklarınızı toplayıp boğazlayarak öldürüyorlardı. Ve yestahiyuna Kız çocuklarınızı ise diri bırakıyorlardı. Onları öldürmüyorlardı. Burada erkek çocuklarının öldürülmesinin sebebi Kahinler bir rüya görürler. Derler ki şu şu yıllarda doğacak olan bir çocuk senin hükmünü elinden alacak. Derler. Bunun üzerine korkuya kapılan Firavun bütün erkek çocukları doğacak doğan erkek çocukları takip etmek suretiyle Doğan her çocuğu öldürür ki kendi tahtına aday olacak bir erkek çocuğu meydana gelmesin. Kızları bırakıyorlardı çünkü kızlarla ilgili bir problem yok. Wa fi dalikum belaum min rabikum a'zim. Sizin çarpıtılmış olduğunuz bu belada. Gerçekten çok büyük bir imtihan vardı. Çok büyük bir musibet de sizin için. Bu Rabbinizin size değmesine müsaade ettiği çok büyük bir imtihandı. Çok büyük bir belaydı sizler için. Sabretme sabretmenizin zor olduğu bir belaydı. 50. 50. ayet-i kerimede وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَةِ Yine hatırlayın ki ey İsrail oğulları, biz denizi ikiye ayırdık sizi korumak için. Firavun'un zulmünden, askerlerinden kurtarmak için denizi ikiye ayırdık. kum Ve bu şekilde sizi koruduk kurtardık. وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَ sizi öldürmeye gelen Firavun ve askerlerini de, düşmanlarınızı da, sizi kurtardıktan sonra, denizi ikiye yarmak suretiyle sizi kurtardıktan sonra, kapanan denizde, onlar denize girdikten sonra kapanan denizde, Firavun ve ahalisini de e, imha ettik. Onları da orada boğduk. وَاَنْتُمْ تَنْضُرُونَ bu da inkar edilecek bir durum değil. Bizzat kendiniz de onların boğuluşlarını seyrettiniz. Çünkü siz karşıya geçtikten sonra onlar peşinizden denize daldılar. Ee, o açılan e, koridora girdiler. Ve o koridorda iki taraftan kapanan dalgalar, sular, firavun ve ahalisini boğarken siz Orada onların boğuluşlarını bizzat görüyordunuz, seyrediyordunuz. Öyleyse bu nimeti sizin bu şekilde Firavun'un azabından kurtuluşunuzu Allah'tan gelen bir yardım, ondan gelen bir nimet olarak bilin, Rabbinize şükredin ve Rabbinize hamd edin. وَاِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَٰى 40 لَيْلَةً Biz Musa'ya, ey Musa, 40 gün boyunca dağın zirvesine gel ve orada Rabbini an, Rabbini zikret diye Musa'dan bir talepte bulunduk. Siz bunu da bilin. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ Kırk gece, kırk gün, kırk gece Musa ile Rabbi dağın zirvesinde bir ahitleşme münasebetiyle bir zikir İçerisinde bir inziva halinde iken, sizler tuttunuz, bir bıza edindiniz, put edindiniz tapmak için. Yani Allahu Teala, erkek çocuklarını boğazlayan, daha sonra bütün İsrail oğullarının mallarına, canlarına kast eden bir Firavun zulmünden onları kurtardıktan sonra ve onların düşmanlığı düşmanı olan Firavun ve askerlerini denizde boğduktan sonra bu mucizeleri İsrailoğulları gördükten sonra tevhid inancında olmalarına rağmen 40 gün Musa yanlarından ayrıldığı bir anda, bir zaman dilimi içerisinde tuttular etraflarında Kavimlerin tapmış olduğu bir takım bızağlar, bir takım putlar gibi bir put ihtas ettiler. 40 günde dalere düştüler. 40 günde tevhid inancından uzaklaştılar. 40 gün gibi bir zaman dilimi onların sapmalarına yetmiş oldu. Ve üstelik yanlarında Musa'nın kardeşi yine o da bir peygamber Harun olmasına rağmen. Harun'un engelleme çalışması yapmış olmasına rağmen bu buzağı yapmayın, bunu takdis etmeyin, buna tapmayın. Bu buzağı, buzağı kutsamayın. Allah'tan gayrı buzalar gibi kutsallar edinmeyin. Allah'ı bırakıp da bu tür putlara, ellerinizle yapmış olduğunuz putlara hürmet ederek Onlara saygı gösteriş, saygı duruşunda bulunmayın. Demiş olmasına rağmen Musa'nın kardeşi Harun'u ölümle, öldürmekle tehdit ettiler ve yine isteklerini yerine getirdiler. Yani bu buzayı aralarında toplamış oldukları altınları eritmek suretiyle bu buzayı yaptılar. Bu buzağı öyle bir buzağıydı ki İçi boştu. Arkasından bir delik yapmışlardı. Ağzı da tabii var. E, rüzgar arkasından vurduğunda ağzı tabii arkası geniş, ağzı dar olduğundan dolayı bir e, ses çıkartırdı. Rüzgarın, rüzgarla birlikte. Bir ıslık sesi gibi, bir böğürme sesi gibi, bir e, Horultu, bir bir hayvanın yani horultusu neyse, mırıltısı neyse, ötüşü neyse artık, bağırısı, bağırışı neyse. Buna benzer bir bağırış sesine benzer, sesine benzer bir ses çıkıyordu buradan. Bunu da özellikle yapmışlardı. Sanki onda bir ruh var, sanki o bir canlı hissediyor, onlara yardım edebilir düşüncesiyle böyle bir bıza yapmışlar idi. Bu olayla ilgili günümüzde hangi olaylar bu olaylara benziyor? Hangi olaylarla bu olay arasında bir ilinti kurabiliriz? Dersek evet. Günümüzde gerek bazı insanların Hindistan'da Fariye tapmaları, ineğe tapmaları, e, erkeklik organına, kadınlık organına tapmaları e, ve yapmış oldukları bir takım heykellere tapmaları, yine yapmış oldukları bir takım tapınaklar, bina, bina binalarda bir ruh, bir e, mukaddeslik görmeleri. Ve bu binalara tapınmaları yine günümüzde bazı insanların kabirlere gidip secde etmeleri, kabire secde etmesi veya kabir etrafında tavaf etmeleri veya o kabirden yardım istemeleri, Allah'a bırakıp da o kabirden yardım istemeleri korunma istemeleri o kabrinin sahibine sığınma gibi bir takım isteklerde bulunmaları, güvende olmak, nimet içerisinde olmak, bir takım nimetlere ulaşabilmek için direkt o kabrin sahibinden bu isteklerini yapmaları tamamen İsrail İsrailoğullarının yapmış olduğu bu bıza ile aynıdır. Aynı mekanizma, aynı inanç, aynı düşünce, aynı hareket noktası vardır burada. Dolayısıyla bizler İsrailoğulları neden böyle bir hataya düşmüşler? Ne kadar da düşüncesizlermiş, ne kadar da sapıklarmış, ne kadar da akılsızlarmış ee, diye söylenirken, İslam toplumu içerisinde bu olaya benzer bir takım olaylarında var olduğunu unutmamamız lazım ve asrımızın modern insanlarının da buna benzer hatalar içerisinde olduklarını bilmek lazım. Çünkü insanlar e, kendi toplumlarında meydana gelen bir takım sapkınlıklara bağışıklık kazanırlar, alışırlar. Onun sapkınlık ve aptallık olduğunu algılayamazlar. Tıpkı milyonlarca insan e, Hindistan'da fareye taparken, ineğe taparken nasıl biz doğrusunu yapıyoruz? Bunda ne var ki? diyorsa e, tıpkı onların bu değişleri gibi İslam coğrafyasının başka yerlerinde de Başka putlar ihtas etmiş olan insanlar, gerek kabirlere tapanlar, gerek putlara heykellere tapanlar veya canlı bir takım varlıkların, hayvan olabilir, insan olabilir, canlı bir takım varlıkların, beşerin, yaratılan mahlukların kutsal varlıklar olduklarını ve Allah'tan nasıl yardım bekleniyorsa onlardan da yardım beklenebileceğini, Savunan insanlar. Bu şekilde düşen insanlar tamamen aynı hatalıdırlar ve bu hatanın içerisinde olduklarından dolayı ve bu hatayı atalarından e, aldıklarından dolayı, miras eriniklerinden dolayı ve bu hatanın içerisinde doğup, yaşayıp, efendim büyüdüklerinden dolayı bunun hata olduğunu algılayamazlar, anlayamazlar. Dışarıdan bir insan gelirse ancak ya ne yapıyorsunuz bu yaptığınız aptallık diyebilir. Çünkü o hipnoza uğramamış, çünkü o dışarıdan bakabiliyor, çünkü o düşünebiliyor. Ama içerideki insanların düşüncelerini bertaraf eden bir bağışıklık olmuş. O hava içerisinde, o inanç içerisinde, o şartlar içerisinde yaşadığından dolayı, doğduğundan dolayı Atalarını o yol üzerinde bulduğundan dolayı ve bu yanlışlara bir takım teviller, bir takım e, gerekçeler uydurulduğundan dolayı o ikna olmuş ve bunun yanlış olduğunu düşünemiyor. Mesela ben e, fareye tapan bir e, arkadaşa e, daha sonra tabi İslam'a girmişti bu arkadaş. Elhamdülillah. Dedim ki sen fareye taptın mı daha önce? Evet diye taptım. Böyle bir aptallığı nasıl yapabildin dedim. Sen insan değil misin? Şöyle bir baktı bana. Dedi ki... Sana kim söyledi bunun aptallık olduğunu? Dedi. Biz bunun aptallık olduğunu anlayamamıştık ki dedi. Dedim ya nasıl anlayamadın? Bir fare, aciz bir varlık, pis bir hayvan, deliklerde orada burada kuyularda efendim lağımlarda yaşayan bir hayvan nasıl olur da senin Rabbin olur? Deyince dedi ki fare bizim Rabbimiz Brahma'yı 40 gün sırtında taşıdığından dolayı mukaddestir dedi. Dedim şimdi sen öyle bir delil getirdin ki yani getirmiş olduğun delil daha büyük bir delilik daha büyük bir aptallık. Nasıl olur da bir rahma tutar da bir farenin sırtına biner de 40 gün evet. dünyayı dolaşır. Dünyanın etrafında 40 defa tur atar. Bir farenin sırtına sen binebiliyor musun o bir? De, o dedi binebilir. Yani, <gülüyor> binebilir. yani o, o binebilir. Bize böyle anlatıldı dedi. Türk mü bu hocam? Hindistanlı. Hindistanlı. Bize böyle anlatıldı. Ve bir ben dedi şimdi dedi sen nasıl gülüyorsan dedi. İslam'a girdikten sonra o halime gülüyorum dedi. Nasıl böyle bir aptallığı yapmışım dedi. Ama dedi bunun aptallık olduğunu İslam'a girince anladım dedi. Ne ailem benim annem de hala fareye tapıyor. Abim tapıyor. Üstelik onlar beni sapık olarak görüyorlar. Beni öldürmekle tehdit ediyorlar. Buradan izine gideyim mi gitmeyeyim mi durumum ne olacak diye korkuyorum dedi. Beni sapkınlık yani fareyi bıraktığım için Allah'ı bulduğum için beni sapıtmakla itham ediyorlar ve öldürmekle de tehdit ediyorlar dedi. Demek ki insanlar kendi batıl inançlarını savunabiliyorlar. O batıl inançlara, o hurafi inançlara o şirki inançlara iyice bağlandıkları zaman kendilerini bile feda edebilecek bir azme, bir samimiyete ulaşabiliyorlar. O yüzden biri Allah'a haşa küfretmiş olsa bazı insanlar diyebilir ki ya niye Allah'a ediyorsun? yanlış yaptın der geçer. Ama onun mukaddes gördüğü bir insana küfretmiş olsa hiç endişe etmeden kalkar. Sen benim mukaddes gördüğüm insana nasıl küfredersin deyip ağız burun girer. Evet. Ama Allah'a küfredildiği zaman yanlış yaptın der geçer. Aynı refleks. Aynı, te aynı tepki göstermez. Aynı tepki göstermez. Ama kendi mukaddes mukaddes gördüğü bir insana veya bir kabre kabir de olabilir. Veya bir put da olabilir canım. Putlaştırılmış bir nesne de olabilir. Ee, ona sövdüğünüz zaman, onu alçak gördüğünüz zaman e, derhal harekete geçer. Aşırı tepki gösterir. Kavga eder. Hatta canını bile feda edebilecek bir duruma gelir. Bütün bu e, görüntüler bize şunu gösteriyor insanlar. Kendi mukaddeslerini beşerden, puttan, kabirden, Hayvandan, taştan, heykelden edinmiş oldukları özel mukaddeslerini e, o kadar savunuyorlar ki Allah'ı o derece savunmuyorlar. Onlara biri düşmanlık ettiğinde derhal harekete geçiyorlar, onları canlarıyla, başlarıyla savunuyorlar ama Allah aynı derecede savunulmuyor. O yüzden bugün yani ülkemizde birçok insan, özellikle Nusayri'ler, bizim Rabbimize küfre diyorlar, fellahlar, Rabbimize küfre diyorlar, Peygamberimize küfre diyorlar, Kitabımıza küfre diyorlar. Bunları belgelediğiniz takdirde. E, bir cezai müediyede çaptırılmıyorlar. Hani kanunda var, var bazı şeyler evet. ama kan yani savcılar bu tür şeylerle ilgilenmiyor. ilgilenmiyor. Ama basit bir insana bir hakaret yapılsa orada devreye giriyorlar. Bir takım hukuki süreç işlemler başlamış oluyor. Burada da bizim şu zaafımız ortaya çıkıyor. Müslümanlar olarak Rabbimizi korumuyoruz. Rabbimizin korunmaya ihtiyacı yok. Ancak Allahü Teala onu kıskanmamızı, onu göz bebeğimiz gibi korumamızı istiyor. Allah'ın buna ihtiyacı yok ama bu görüntüyü bizden istiyor Allahü Teala. Onun için buz etmek, Allah için sevmek, Allah için buz etmek. E, imani bir görüntüdür ve Allahu Teala bunu bizden istiyor. El buğdu fillah vel hubbu fillah Allah için gerekirse birisinden, bir olaydan buuz etmek, uzaklaşmak yine Allah için sevilmesi gereken bir nesne, bir olay, bir kişi varsa onu da Allah için sevmek imanın en önemli görüntüsü, görüntüsüdür. Bu olmadıktan sonra o kişinin samimi bir imana sahip olduğu söylenemez. Çünkü gerçekten kişi Allah'a samimi bir şekilde bağlıysa, onu samimi bir şekilde seviyorsa ona toz kondurmaz ya. Ona biri küfrettiği zaman deliye döner. Sen ben Rabbime nasıl küfür edersin? Nasıl onu alçak görürsün? Nasıl onun onu ayetlerini, kitabını, peygamberini alaya alırsın deyip onun yolunda canını, başını feda edebilir Müslüman. Ama bu yoksa, yani hiç ilgilenmiyorsa demek ki Rabbin'e olan sevgisi çok basit, çok hafif, samimiyeti az, gücü az bu sevginin ve bu sevgi ile tarif edebileceğimiz, anlayabileceğimiz iman da o derece hafiftir. Kişiyi ee, Rabbimizin rızasına yöneltebilecek kadar güçlü değildir. Ee, buradan alacak olduğumuz hisse, yani bunlar diyelim kısaca. Evet. ثُمَّتَّخَتُمُ <gülüyor> الْعِجْلَ Siz o buzayı edindiniz. مِنْ <gülüyor> Musa'dan sonra, Musa dağa çıktıktan sonra Tur dağına وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ Ve siz bıza'yı put olarak edindiğinizde siz gerçekten nefislerinize zulmettiniz. Çünkü insanın sapıtması insanın Allah'ın rahmetinden uzaklaşması demektir. Allah'ın rahmetinden uzaklaşan insan Allah'ın lanetine düşer. Allah'ın lanetine düşen insan da Cehenneme gireceğinden dolayı kendini tehlikeye atmıştır ve zulmü kendisine yapmıştır. Kendisinin zalimi olmuştur. Kendisi kendisine e, zarar veren olmuştur. E, kendisine karşı haksızlık eden olmuştur. O yüzden Allahu Teala, Teala entum zalimun Zalimler olarak siz zalim olduğunuz bir halde zalimlik içerisinde, zulüm içerisinde böyle bir putu ihdas ettiniz ve ona tapınmaya başladınız. Burada bir şey daha hatırlatmak lazım. Tapınmak deyince illaki de e, sadece onu Rab olarak bilmek manasına gelmez bu. İsrailoğulları bu zayı takdis ederken bu, yani onun bir rap olduğunu iddia etmediler. Ancak kutsal bir varlık olduğunu, onlara e, hayra ulaşmada bir vesile olabileceğini e, düşündükleri bir varlıktı. Şerden korunmak için de bir vesile, bir araç, bir sebep olabileceğini düşündükleri bir varlıktı. Allah'a yine inanıyorlar ancak bu, bu zayı vesile görüyorlardı. Hayra ulaşmak için bir vesile, şerden sakınmak için bir vesile. Günümüzde de insanlar Allah'a inanıyorlar, doğru. Ama e, şerden uzaklaşmak için bazı putları, kabirleri, canlıları, cansız ölüleri vesile görüyorlar. Hayıra ulaşmak için de yine aynı şekilde bunları vesile görüyorlar ki bu doğru değildir. Cansız varlık veya canlı varlık ne için yaratıldıysa onun için vardır. Bir hayvan niçin yaratıldıysa onun için vardır. Üstü yok. İnek süt vermek için, etinden istifade etmemiz için, hayvanların üremesini sürdürmesi için vardır. Bunun dışında buna başka bir anlam yüklemek, bunu takdis etmek, bunun insanların imdadına koşabilecek bir varlık olduğunu düşünmek sapkınlıktır. İnsan, niçin vardır? İnsan, annedir, doğum yapar, babadır, döllleme yapar, üremeyi sağlar. İnsan, oğul edinir, kız edinir, bebek edinir, onu korur, kollar büyütür, insan üremesini, insan hayatının yeryüzdeki devamını sağlar. İnsanlar birbirlerine yardım ederler. İnsanlar birbirlerini neşelendirirler. İnsanlar birbirlerini üzebilirler. İnsanlar birbirlerini sevebilirler. İnsanlar birbirlerine zulmedebilirler. İnsanlar birbirlerine hizmet edebilirler. Bunun dışında başka bir şey yok. İnsanlar sadece bu alanlarda bir faydaları olabilir veya zararları olabilir. Bunun dışında biz dersek ki felanca insan bizi kötülüklerden korur. Uzaklarda da olsa bizi görür, kollar gözetir. Bir tehlike esnasında tutup o tehlikeden bizi uzaklaştırır. Bir hayır bize vermeyi murat ederse önümüze getirir diye düşünürse bu İnsanlar için düşünemeyeceğimiz özelliklerdir. İnsanın yapamayacağı işlerdir bunlar. Bu işler gerek kaybı bilme, gerek e, insanları ta uzaklardan kontrol etme, insanlara nimet verme, ya insanları cezalandırma gibi özellikler kime aittir? Allah'a aittir. Bu özellikleri kullarda gördüğümüz zaman işte burada bu insan her ne kadar Allah'a inanmış da olsa putperest olur. Zira Mekke müşrikleri, bak hızlı kafirleri demiyoruz, müşrikleri diyoruz. Çünkü onlar Allah'a inanıyorlardı. Onlar da kafirdiler ama Allah'ı inkar etmiyorlardı Mekke müşrikleri. Kesinlikle bilin. Allah'ı inkar etmiyorlardı. Ancak onların kızdığı şey... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah birdir demesiydi. Onlar ise Kâbe'nin içine ve etrafına koymuş oldukları 365 tane puta hep birden Allah diyorlardı. Ve her biri başka bir işten mesul put olarak düşünülüyor. Her gün ayrı bir puta e, saygı Duruluyor, saygı duruşunda duruluyor. Her gün ayrı bir puta kurbanlar kesiliyor. Her gün ayrı bir puttan bazı yardımlar, istimdat gibi şeyler isteniyordu. Böyle bir durum vardı. Peygamberimiz bütün bu putların insanlara zarar ve kar vermekten uzak taşlar, tahta parçaları, helvalar olduğunu, un mamülleri olduğunu onlara söyleyince onlar bunu kabul etmediler buna kızdılar. De der ki e al alihete ilahen vahide O Muhammed bizim o birçok ilahlarımızı tek bir ilah mı yaptı? Bizi fakirleştirdi ilahlık bakımında. 365 tane ilahımız vardı. Çok zengindik tuttu, tek ilah var dedi. Onlar hiçbirini kabul etmedi. Olmaz. Dediler, kabul etmediler. Onlara sorsan yağmuru kim yağdırır? Derler ki Allah. Onlara sorsan sizi kim yarattı? Derler ki Allah. Onlara sorsan bu kainatı kim yarattı? Derler ki Allah. Onlar Allah'a inanıyorlardı. Onların müslüf olmasının sebebi neydi? Tekrar söylüyorum. Onların müşrik olmasının sebebi bazı putları Allah'ın bazı işlerini görebilecek nitelikte görmeleriydi. Allah'ın ne gibi işleri vardır? Allah yağmur yağdırır. Allah insanlara nimet verir. Allah insanları şerden sak sak yani sakındırır veya korur. İşte onlar Allah'a ait olan bu vasıfları, bu esmayı, bu sıfatı putlarda da gördüklerinden dolayı müşrik oldular. Dediler ki işte şu falanca puta kurban kesersek yağmur daha fazla yağar. Allah yağdırır. O put yağdırmıyor. Allah yağdırıyor ama ona biz yanına gider de o put o puttan istersek o puttan istersek, o da Allah'tan ister. Dolayısıyla Yağmur Yağır. Ben zalim, günahkar bir kulum. Allah'tan istersem Allah bana vermez. Ancak bu put, lat, menat, uzza gibi putlar geçmişte yaşamış olan peygamberlerin heykelleri olduğundan dolayı, evliya insanların, Allah dostlarının heykelleri olduğundan dolayı ve bu heykellerin içerisinde e, veya dışında on ruhla onların ruhlarının yani eskiden yaşamış olan peygamberlerin evliya'ların ruhlarının onları daima duyabileceğini düşünmeleri onlar onların o timsallerinin heykellerinin önünde yalvardıklarında onları aracı kılarak Allah'tan bir şeyler istediklerinde, o ruhların, onların bu yakarışlarını, yalvarışlarını, duyacaklarını düşündüklerinden dolayı, buna inandıklarından dolayı onlardan bazı nimetler istiyorlar, bazı şerlerden sakınma, e, korunmayı da onlardan istiyorlardı. Aslında onların Allah ile kendi aralarında aracı olmasını istiyorlardı. Bugün aynı puçuluk var Nasıl var diye sorarsanız, örneğin adam diyor ki ben direkt şeyhimden yardım isterim. Hı, hocam, ben Yok, ben direkt şeyhimden yardım isterim. Neden? Allah'tan istemiyorsun. Cevap der ki çünkü ben Sabahtan akşama kadar hata ediyorum, günah işliyorum. Benim gibi günahkar bir ağızdan çıkan talebi, duayı Allah kabul eder mi? Etmez. Etmez. Dolayısıyla ben bağlı olduğum şeyhime gide şeyhimden isterim. Ya şeyhim bana şunu ver derim. O da bunu Allah'a iletir. Allah onu kırmaz beni kırar diyerek aynı hataya düşüyorlar. Yani Mekke müşriklerinin düşmüş olduğu hataya günümüzde insanlar aynı şekilde düşüyorlar. Onlar yani kesinlikle o heykellere ilah gözüyle e, tapmıyorlardı. Allah'ı biliyorlar ama onları vesile kılıyorlardı. Çünkü o putların onları yarattığını düşünmüyorlardı. Çünkü Allahu Teala diyor, "Sen onlara sorsan o müşriklere" Sizi kim yarattı derler ki Allah. Sen o muşuklara sorsan, yağmur kim yağdırıyor derler ki Allah. Mustafa Bey uyandır bu istifade mi derslerdi? Mustafa Bey yüzün bir yıka gel. Önemli şeyler söylüyoruz. <gülüyor> evet. Siz de biraz uyuyorsunuz herhalde. <gülüyor> Şöyle yüzünize bir su çalın da dersimizi bir şey ben, ben, ben yap ben, ben, ben <gülüyor> yapacağız. Evet. <gülüyor> evet. Bu şeytandandır. Yani sizin uyumanız şeytandandır. Çünkü şeytan uyumanızı istemiyor. O yüzden yani e, şeytan uymanızı yani bu konuları duymanızı istemediğinden dolayı böyle uykunuz geliyor ders biter bitmez uykunuz açılacak bak deneyin ders biter bitmez nerede uykuluyor çünkü aynı şeyi biz de yaşadık yani e, ders biter bitmez uykuluyor gider o yüzden e, şeytana karşı mücadele etmek lazım e, bu önemli konular bunlar bizler İslam tarihini okurken Müşriklerin yapmış olduğu bu aptallığı kınıyoruz. Gülüyoruz. Ne kadar gerizekalı insanlarmış bunlar. Ya elleriyle yapmış oldukları helvadan puta nasıl tapıyorlar daha sonra bunu yiyorlar. Böyle aptal, böyle gerizekalı insan olur mu diye şaşırıyoruz değil mi? Evet. Ama bugün hakeza aynı şekilde bugünümüz insanları da aynı hatayı yapıyor. Niye? O da gidiyor. Şeyhinden yardım istiyor. Şeyhinin kendisini koruduğuna inanıyor, murakabe altında Bulundurduğuna inanıyor, onu göz, gözlediğine, onu koruduğuna inanıyor, onu sıkıntılardan uzaklaştırdığına inanıyor. Hatta hatta hanımıyla beraber olurken dahi onları izlediğine inanıyor. Ve ben öyle insanlar gördüm. Şeyhimden utancıma Yap. günah işleyemiyorum diyor. Şeyhin nerede? Çok uzaklarda. Ama o manevi olarak beni görüyor diyor. Be, be i̇nsan, Allah'tan utanmadığında şeyhinden mi utanıyorsun? Sonra şeyhin... Yani Şeyhimden utanıyorum dediği zaman eşiyle birlikte olmayı mı utanıyorum demek istiyor? Yani şeyden utanıyor... Hata yapmaktan utanıyor. Yani, yani bir, bir yerde diyor yani ben bir yani yalan konuşacağım diyor ama şeyimden utanıyorum. Çünkü yalan konuştuğum o biliyor diyor. Böyle bir şey. Hocam Sözünü biraz, biraz da bir şey ilave edelim onları. Allah razı olsun. Yani ülkünümüz o çok var. hep bunu sormak istiyorum sana. Bir diğerinki de neydi? Ben karşı arkadaşlarım da aynı. Yani biz direkt Allah Allah-u isteyemeyiz. İsterse bizi kabul etmez bizim isteğimizi. Biz birisiyle ilave edeceğiz, birisi ona ilave edecek. Ondan sonra o olmasa biz öldüğümüz zaman direkt Allah huzuruna çıkamayacağız. Bizim bir şeyhimiz olacak, o bizim vlasatımızda Allah-u Teala'ya ulaşır. Yani böyle aynı dediği gibi, buna da ters cevap şey verdiği gibi, vermek zorundayız aynı dediği gibi. Böyle bir şey olmaz. Ne diyorsun? Adam diyor ki, Terizekalısın sen diyor. Sen anlamazsın bu işini. Yani şeyimiz düşük olduğunda değil bunları kavrayamıyorsun diyor. Evet. Ne diyeceğiz bu işlere? Evet. O insanlara cevap vereceğiz. Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede duanın direkt kendisine yapılması gerektiğini söylüyor. Her zaman okumuş olduğumuz Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în ancak sana ibadet eder. Ve ancak senden yardım dileriz. Bak senden yardım deriz. Aracı olmadan. Aracı kılmadan. Diyor. Ondan sonra وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ Onların Allah'tan gayrı yardım istedikleri kişiler, makamlar Allah'tan gayrı. Allah'ı bırakıp da başkalarından yardım istedikleri onlar gibi insanlardır. Onlar gibi beşerdir. Mahluktur. Nasıl olur da onlardan istersiniz diyor. Yine başka bir ayet kerimede وَمَنْ men مِنْ, مَنْ, مِنْ <اللّٰه> Allah'ı bırakıp da gayrısından yardım isteyenden daha sapıtmış kim olabilir diyor. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Onların yardım istedikleri o şeyler, onların isteklerini bile duymazlar. Bundan gafildirler. Anlayamazlar, bilemezler, duyamazlar, hissedemezler. Neden? Çünkü ya kabirdir, ölmüştür. Ya da sen buradasın, o Trabzon'da nasıl diyecek seni? Yetiş ya filan dedin. Seni nasıl duyacağım? Ama onlar duyduğunu iddia ediyorlar. Halbuki Allahü Teala bunu kabul etmiyor. Allah'tan gayrısından yardım istemeyin diyor. Allah'tan gayrısından yardım isteyenden daha sapık kim vardır diyor. Onlar onların yardım isteyişlerinden gafildirler diyor. لا يستجيبون lehu ila yevmil kıyamah Kıyamet gelene kadar onları çağırsalar, yetiş ya şeyhim, yetiş ya şeyhim diye. Kıyamete kadar Allah onlara ömür verse de, onlar kıyamete kadar bu duayı eksik etmeden, ara fasıla vermeden isteseler, allah Teala diyor ki, La yestecibûne lehu illa yeumul kıyâme. Kıyamet gününe kadar da yalvarsalar, onlar onların isteklerine cevap veremeyeceklerdir. Çünkü buna muhtedir değiller. Onlar beşer insan. Onlar senin gibi eksik, benim gibi eksik. Onların harikulade özellikleri yok. Onların sıfatı, esması neyse aynı, biz de aynıyız. Onlara Allahu Teala özel bir takım yetkiler falan vermiyor. Böyle bir şey yok. Allah yetkisini kuluyla paylaşmaz. Allah ilahlık özelliğini Kuluyla paylaşmaz. Paylaşırsa, paylaşırsa o zaman Allah kendisine eş ihdas etmiş olur. Kendisine eş ihdas etmiş olur. Ve allah Teala kendisine eş ihdas etmez. Allah doğurmamıştır. Doğrulmamıştır. Değil mi? Doğrulmamış, doğru. Lem yelit ve lem yulet. Ne doğurdu, ne de doğuruldu. Ne diyor? Allahu Teala bir eş ittikaz etmedi kendisine. allah Teala kendisine bir e, ana, baba ihtas etmedi. Böyle bir şey yok. Zaten böyle bir şey olduğunu düşündüğümüz andan itibaren diye deriz ki otomatikmen madem ki Allahu Teala kendisi doğruldu bir baba tarafından bir anne tarafından meydana getirildi demek ki büyük ilah onun babasıydı. Sonra aklımıza başka bir soru doğa gelecek. Onun da muhtemelen dedesi var, babası var, babasının babası var. Ne oldu? İnsan, beşer mahlukatındaki üreme zinciri gibi Allah için bir üreme zinciri bir ilahlık zinciri oluşturmamız gerekecek ki bu batıldır. Böyle bir şey olamaz. Allah hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaç. Allah doğurmadı, doğurulmadı. Bunları bileceğiz. Allah kendisine eş ve oğul edinmedi. Bunları bileceğiz. Dolayısıyla Allahü Teala kendine ait olan özelliklerini kullarıyla paylaşmaz. Çok cüz'i olarak paylaşmıştır. Nasıl? Allahu Teala merhametlidir. İnsan da merhametlidir. Ama insanın merhameti Allah'ın merhametine benzemez. Allahu Teala sever iyi kulunu sever. İnsan da iyi arkadaşını sever ama insanın sevmesi Allah'ın sevmesi gibi değildir. Allah'ın sevmesi insanın sevmesine benzemez. Değil mi? Aralarında çok büyük farklar var. Allahu Teala şefkat duyar. İnsanlar da birbirine şefkat duyar. Ancak Allahu Teala'nın şefkati insanların şefkatine benzemez. Asla. İnsanlara vermiş olduğu bu özellikler, merhamet, sevgi, şefkat, affetme, efendim, bütün bu güzel özellikler, Allah'ın vermiş olduğu özelliklerdir. Bu özelliklerden yola çıkarak bizler, Allah merhametliyse ben de merhametliyim. Allah'ın merhametiyle benim merhametim benzemektedir diyemez. Allah yardım ederse ben de yardım ederim diyemez. Bizim insanlara yardım edişimiz ile Allah'ın yardım edişi, edişi bir tutulabilir mi? Senin gücün o kadar yok ki. Boğulmakta olan bir insanın elinden tut çekebilirsin. Değil mi? Ama milyonlarca boğulmakta olan insanın elinden bir kişi tutamaz. Ama Allah tutar. Allah bir şeye o dedim o. Dolayısıyla Allah'ın esması sıfatı kullarının sıfatlarına benzemez ancak cüz'i basit bir benzerlik söz konusudur. Tıpatıp benzeme asla olmaz. Ama Allahu Teala'nın kaybı bileceğini, sadece Allahu Teala'nın kaybı bileceğini bildiğimiz halde, Peygamberimiz La ya alamilu kaybe illallah manasında birçok rivayetler bize Söylemiş olduğu halde. Hadisler söylemiş olduğu halde. Kur'an-ı Kerim'de kaybı Allah'tan başkası bilmez manasında birçok ayeti kerime haber olmasına rağmen bir insan derse ki benim şeyhim de kaybı bilir kardeşim. Benim içimden geçeni bilir kardeşim. Benim yarın ne yapacağımı bilir kardeşim. Yolda giderken başıma ne geleceğini bilir kardeşim. Biraz sonra önüme çıkacak olan bir arabayı görür ve onu oradan kaldırır kardeşim. Derse, bu ne yapmış olur? Şirk koşmuş olur. Bunlar, kaybı Allah bilir. Başkası bilmez, Amin. Benim kaza edecek iken, benim edecek olduğum kazayı sadece Allah görür, kul görmez. Dolayısıyla kul geldi bana yardım etti diyemem. Allah yardım etti. Derim. Sadece Allah yardım eder. Dolayısıyla biz bu ayeti kelimelerden alacak olduğumuz hisselere dikkat edelim. İsrailoğulları bir bızaya tapındı efendim. Bunu yaparken kendilerine zulmettiler. Allahu Teala diyor ben tüm Siz zalim olarak bunu yaptınız, kendinize zulmettiniz. Ancak onlar bunun şuurunda değiller, bunun farkında değillerdi. Kendilerini zulmettiler ama bunun farkında değillerdi. Bugün onlarca, binlerce, milyonlarca insan Allah'tan gayri mukaddesler, Allah'tan gayri ilahlar Edinirken veya edinmiş oldukları bir takım mukaddes insanlara veya ölülere veya canlılara veya hayvanlara veya taşlara veya putlara neyse. Allah'ın özelliklerini verirken aynı hatayı yapıyorlar ve nefislerine zulmediyorlar. Bunu yaparken de bu yapmış oldukları hatanın farkında değiller. Farkında olmak lazım. Farkında olmak lazım. allah Teala kendi özelliğinin bir kula verilmesine razı değil. O zaman Allah'ın bir manası kalmaz. Eğer bir kul kaybı biliyorsa, eğer bir kul insanları zarardan koruyabiliyor, insanlara nimetler verebiliyor, insanların saadeti için bütün imkanlara, kudrete, güce sahip olabiliyorsa Allah'ın olmasının bir manası var mı şimdi? Yok, yok. Çünkü bir kul bütün her şeyi karşılayabiliyor ise Allah niye olsun ki? Ne gerek var Allah'a? Unut gitsin. Haşa. İşte allah Teala bundan razı olur mu? Allahu Teala ister ki kulu bilsin onu, onu zikretsin, ona hamd etsin. Bütün iyiliklerin ondan geldiğini bilsin. Bütün kötülüklerden onun sayesinde onun isteğiyle, onun gücüyle korunabileceğini bilsin. Allah bunu istiyor ya. Allah insanlar tarafından kendisinin Rab olduğunu, razık olduğunu, halik olduğunu, her, her insanın, her mahlukatın rızkını veren olduğunu her mahlukatı yaratıcı, yaratan olduğunu allah Teala kulları tarafından bilinmesini ister. Eğer kulları bunu bilmiyorsa, eğer kullar Allah onları rızıklandırmasına rağmen beni felanca rızıklandırdı derse, Allah bundan razı olmaz. Allah o kuluna nimetler vermiş olduğu halde, derse ki felanca insanlar sayesinde ben bu nimetlere kavuştum derse Allah bundan razı olmaz. Allah ona o sıhhati verdiği halde derse ki falan doktor sayesinde ben sıhhate kavuştum derse Allah bundan razı olmaz. Falan Allahu Teala onu yaşatmasına rağmen derse ki felanca olmasaydı ben bugün hayatta değildim, felancanın sayesinde yaşıyorum derse Allah bundan razı olmaz. Bütün bu söylemler Yanlış söylemler, örnek vermiş olduğumuz yanlış söylemler, Allah'tan başka büyük kutsallar edinmektir. Allah'tan başka büyük kutsallar edinmek ise Allah'a o kutsalları eş görmektir, ortak koşmaktır. Bundan uzaklaşmak lazım. Günümüzde binlerce, milyonlarca insan bu hata içerisindedir. Düşünüp de kendisini kurtaranlara Allah rahmet etmiştir. Akledip de. Ebu Cehil çok akıllı bir insandı. Ebu Sufyan akıllı insandı. Ebu Leheb akıllı insandı. Değil mi? Ama bunlara baktığımız zaman bunlar putlara tapıyorlardı. Hazreti Ebu Bekir akıllı insandı ama puta tapıyordu değil mi İslam'dan önce? Hazreti Ömer akıllı insandı ama puta tapıyordu değil mi? Bu kadar akıllı, bu böyle deha, e, dünyanın en büyük devletinin başında, en büyük ordusunun başında olan bir Hazreti Ömer, İslam'dan önce bu hataları yaptıysa, İslam'dan önce kendi kızını birbiri toprağa gömdüyse, burada düşünmek lazım. Bu akıllı insanların aklını askıya alan şey neydi? Cevap şu, tevil, yorum yani, yorum. Bu yorum çok şer bir şeydir. İnsan kendisine verilen akıl nimeti, mantık nimeti, yorumlama nimeti sayesinde isterse sapıtır, İsterse hakkı bulur. Akıl iki tarafı keskin bir bıçaktır. Bunu çok dikkatli kullanmak lazım. Yerinde kullanmazsan sahibine zarar verir. O insanlar ilahi akla teslim olsalardı, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyeceklerdi. İlahi akla teslim olsalardı, putlara tapmayacaklardı ilahi vahye teslim olmadılar veya teslim olduk dediler ama yorumunu değiştirdiler tefsirini değiştirdiler tevilini değiştirdiler eve ön kapıdan kapısından girmek varken bacasından girdiler camdan girdiler duvarı delerek girdiler baca deliğinden girdiler işi zorlaştırdılar işte ayetler mana olarak açık olarak dururken yani evin kapısı orada açık olarak dururken eğer biz ayetleri farklı, yanlış bir takımda yorumlarsak evin bacasından eve girmiş oluruz. Veya camından içeri girmiş oluruz. Doğru yoldan içeri girmiş olmayız. İnsanları saptıran aklıdır. İnsanları Batıla düşüren, şirke düşüren, onların akıllarıyla yapmış oldukları özgür yorumlardır. O yüzden bugün, alim geçilen insanlar dahi, atalarından bulmuş oldukları şirki inançların savunulması adına, bu şirki inançlarla ayetler ters düşmesinler diye yoruma gidiyorlar ve ayetlerin gerçek manasını bırakıp ayetlerin mümkün olmayan manalarına ayetleri yorumluyorlar. Örneğin, biraz önce söylemiş olduğumuz gibi, اِيَّاكَ نَعْبُدُوا وَاِيَّاكَ نِسْتَاهِينَ ayeti açıktır. Ancak senden yardım diler. Ancak sana ibadet eder. Ancak sana kulluk eder. Ancak senden yardım dileriz. Sadece senden yardım dileriz. Ayetini bir defasında İnegöl'de görevli olduğum camide tefsir ederken cemaatin içerisinden biri itiraz etti. El kaldı. Hocam dedi. Ayeti yanlış tefsir ediyorsun dedi. Caminin içerisinde bağırdı. Hayrola dedim. Sen duyduğum kadarıyla dedin ki, ayetin manasını şöyle açıkladın, ancak Allah'a kulluk ederiz ve ancak Allah'tan yardım dileriz dedin. Evet dedim, ayet maya öyle söylüyor. Ne münasebet dedi. Ben her gün yetiş ya kavsım, yetiş ya şeyh'im, yetiş ya filan, yetiş ya geylani, yetiş ya filan diyorum dedi. Ben dedi şimdi hata mı yapıyorum? Dedim, düşün hata yapıyorsun tabii ki. Hayır hocam dedi. Benim dedi sevmiş olduğum binlerce insan var aynı şeyi yapıyorlar. Bizler hata yapamayız dedi. Bu kadar insan hata yapamaz. Ne olacak dedim. O ayetin devamında parantez açacaksınız diyeceksiniz ki Allah'ın veli kullarından da yardım istenebilir. Allah, Allah. Dedim, Dedim orada Allah öyle kardeş. bir şey yok ki Allah Allah. ben onu sana söyleyeyim. Evet. Kendi aklımdan evet. ayetlere bir şey ilave etmem mümkün değil. Böyle bir şey ben nasıl yapabilirim? Dedi ki hoca ben sana orada ayete ilave et demiyorum. Ama ayetin batini manasında böyle bir şey gizli. Bunu söyle diyorum sana diyor. Dedim böyle bir şey neresinde, neresinde gizli. gizli? Ayet, Ayet açık. Allah Hayır Allah. efendim. Ben seni şikayet edeceğim. Allah. Sen bu ayeti yanlış tefsir et. Ve bizzat gitti beni şikayet etti. Hoca bize yanlış tefsir ediyor dedi. Çağırdı beni müftü. Dedi hoca sen dedi Kur'an'ı tefsir musun ve yanlış tefsir musun İstihbaratını aldık. Sen kim oluyorsun da Kur'an-ı Kerim tefsir ediyorsun dedi bana. Dedim ben tefsir etmiyorum ki. Orada önde mal var. Tefsir var. Oradan naklediyorum. Hangi kaynakları kullanıyorsun dedi. Dedim o bizim bildiğimiz kaynaklar. Bak onu da kandırmış yani. Tabi ona aynı bu şekilde anlatmamış da demiş ki hoca bize yanlış tefsir ediyor. Tabi bu örneği verse hoca diyecek ki ona müftü ya adam doğru söylemiş diyecek ona. Ama bu örneği de vermiyor bu şekilde. Bu şekilde söyler söylüyor ve adam bize tepki gösterdi. Ben dedim ki ona ben dedim yıllardan beri Arapça okuyorum. Sen kim oluyorsun dedim. Bu Arapçayı ben senden çok daha iyi biliyorum dedim. Sen diyorsun. Tabi. Benim Arapça bilgim var. Tahsilimi Arapça yaptım. Sen kaç koşuk tahsilin var? Hadi. Şu Kur'an-ı Kerim'in neresini açarsan aç ben sana tefsirini yapayım. Ben sana açayım sen misin? Yapamazsın. İstediğin Arapça kitabı getir. Okey. Manasını vereyim. Sen yapabilir misin? Yapamazsın. Niye derken konuşuyorsun? Tabii tartıştık falan. Böyle fitne oldu. Tabii ki. Ee, bu tür şeyler oluyor. Oluyor. Bu tür şeyler oluyor. Ee, adamın isteğine göre bir ter, ter, ter, tercüme veya mahal tefsir yapmadığımız zaman adam gidiyor, şikayet ediyor. Hocam, şey Yalan şey... yanlış bir takım şeyler söylüyor. Hatta bana onu da söylüyor. Sen İslam dinini bırakıp da başka bir dini camide anlatıyor musun diye bana şey müftü. <gülüyor> ya hocam şu cihaz da yanımda bak bu cihaz e, eskidir ha. Bunu çıkardım. Bunu çıkardım cebimden. Dedim bütün konuştuklarım burada kayıtlı ve bunlar internet ortamında var şu anda. O zaman da beni koyuyor. Eğer bir dava ediyorsanız Müfettiş çağırın ve benim kayıtlarımı müfettiş dinlesin. Siz değil. Ya siz eğer böyle düşünüyorsanız dedi. Tabii kendilerini güvenemediler. müfettiş çağaramadılar. çağırmazlar çünkü size <gülüyor> ne anlatıyorsam orada onu anlattım ama yani insanlar hoşlarına gitmeyen konularda ne yapıyorlar? Zikzak çiziyorlar, sizi susturmaya çalışıyorlar, şikayet ediyorlar vesaire. Çünkü onun bir Hatasını söyledin. Hatasını bırakmaya yaklaşmıyor da Kur'an-ı Kerim'i değiştirmeye çalışıyor. Hocam o, o öyle Böyle şey. öğrenmiş, öyle alışmış, öyle görmüş. Yani o... Yani. Onu soracağım sana şimdi hocam. Şimdi o tevamla o yoldayız ki bir şey ardı taşımaz. Bunu o kandıran hoca da günah onda değil mi? Yani o taptığı kişi, izlediği hoca, alim dediği kişi hasat sorumlu değil mi? O çay el yolda ilerlemiş. Ama... Alim dediğimiz insanlar da çocukluktan beri aynı hocaların dibinde o ilmi öğrendiğinden dolayı tevillerle beraber öğrendiğinden dolayı fark edemiyor. Bak fark edemiyor. Fark edemiyor. Yani siz bir çocuğu doğar doğmaz atın bir odaya hiç dışarı çıkarmayın. Evet. Diyecek ki dünya bu odaların ibarettir. Daha Dışarıda bir şey varmış. Dışarısı diye bir şey bilmez. Dünya varsa yoksa burası. Akvaryumdaki balık gibi. Deniz suyu varsa yoksa akvaryumdaki efendim 20 litre su. Bunu zaten. Maalesef böyle. Bir ay i daha söyleyeceğim. Kısa bir şekilde sadece mali ve dersi bitiriyorum. Thumme fauna ankum min ba'di zâlike la'allekum teşkurûn. Daha sonra Musa aleyhisselam dönüyor bakıyor ki In kavmi buzaya tapıyor ve Harun'un yakasından tutuyor nasıl ol ben sana emanet ettim bu halkı. Niye bunları dalete düşmesine müsaade ettin diye onu sarsıyor. Dövmeye çalışıyor. O da diyor ki kavmim az kalsın onlara itiraz ettim ama az kalsın beni öldürüyorlardı aralarına fitne, fesat, bozgunculuk girmesin diye geriye çekildim. Onları istekleriyle beraber bıraktım. Ve nasıl olsa abim gelecek, durumu düzeltecek dedim. Diyor. Ve Musa aleyhisselam gelerek kavminin bu yanlışını e, dile getiriyor. Ve e, kavminin tövbe etmesini sağlıyor. Bu kavliyor. Ve Allahu Teala tövbe eden İsrailoğullarını da af ediyor. Af ediyor. Yani şirkten dönüş dönmeyi de Allahu Teala dünyada affeder ama bir insan şirkle beraber ölürse o şirkin ahirette affı yoktur. İnne Allah la yağfiru eyyu veyagfir ma'zun zalika Allah kendisine ortak koşulmasını ahirette asla affetmez ama başka günah sahipleri için dilediğini affeder. Şık dışında. Dilediğini affeder. Daha sonra biz bu hatanızı affettik. Belki teşekkür edenlerden olursunuz diyor Allah Teala. Evet. 52. ayet kerimede bu böyleydi. 53. ayet kerimede kaldık. Gelecek hafta bu ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.